arkası yarın yapım Ankara Radyosu Salıncak 5. ve son bölüm Yazan Bülent Haşim Yanar Yöneten Semi Sergen Yapımcı Metin Öztekin Efektör Ömer Atilla Ulaş Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Sema Aybars, Nuran, Ümit Sergen, İsmet Abdullah Ceyran, Selma, Ahşe Nil Şamlıoğlu, Elif, Pınar Yığıcı, Kayhan, Sinan Kayağın. Orhan,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 Zaten rahatsız olan Nurhan Hanım bu duruma daha fazla dayanamaz, bir gün kalp krizi geçirerek İsmet'in oğlu Kayhan'ın yardımıyla hastaneye kaldırılır. Annesi taburcu olduktan sonra Elif ona bakmak için okuluna ara verir. Bir gün Elif'le aynı sınıfta okuyan Ertan'ın ders notlarıyla birlikte bir buket çiçek getirdiğini, bir başka günde... Pazarda Elif'in aldıklarını taşımaya yardım ettiğini gören Selma'nın aradığı fırsat eline geçer. Gördüklerini Etem Efendi'ye anlatır. Aslında amacı Elif'i oğlu Kayhan'a almaktır. Planı istediği sonucu verir, Etem Efendi o öfkeyle kızını okuldan alır. Ailenin baskısı üzerine Elif, çaresiz Kayhan'la evlenmeyi kabul eder. Yeni gelin olacak ya Hanımefendi erkenden çekildi odasına Oh gel keyfim gel Ayıla bayıla isteyen sendin Selma Unuttun mu? Hani evi bırakacaklardı kızlarına? Öyle demiyor muydu abin? Kaykıla kaykıla bundan sonra neyimiz var Neyimiz yoksa çocuklar için Dememiş miydi söylesene Boşuna mı aldık biz bu kızı? Bağırma Selma Elif'i uyandıracaksın Duysun Ferah mı? O da bilsin kayhana layık olmadığını ...besleme gibi burnunu çeke çeke geldi oturdu. Eve satacaklarını bilseydim. Bir saygısızlığını mı gördün şimdiye kadar? N ne yapalım hep beraber oturup gidiyoruz şurada. Çamaşır makinesini bile kullandırmadın kıza. Bütün gün eliyle yıkamış çamaşırlar. Ne olmuş? Onun yaşındayken biz çok yıkadık elimizle. Pancar gibi olurdu ellerim. Benim canım yok muydu? Evde koca çamaşır makinesi dururken yazık değil mi garibe? Ne var sanki kendi çamaşırlarının arasına onunkini dağıtsan Bırak o da yemek yapsın bulaşık yıkasın Babasının evinde otomatik makine gördü sanki Yıkasın eliyle Suyu sabunu bulduğu için yatsın kaksın dua etsin Ağzımı açmayayım ne hali varsa görsün diyorum ama dayanamıyorum işte Senin kullandığın otomatik makineyi de kayhan almadı mı Selma? Oğlum değil mi? Alacak elbet Çok mu görüyorsun bana? Bu kadar gitme üzerlerine, yazıktır. İki canlı zaten, dövünürsün sonra. Aman, acıdığına da bak. Ağzı varmış da dili yokmuş. Yok anası babası gitmiş de garipmiş. Bırak bunları anlatmayı İsmet, bırak bunları. Şaşırmışsın sen. Kızlarının bohçasına birkaç çerçöp doldurdular, tamam. Hadi kızım uğurlar olsun, yürü yengenin evine. Böyle söyle be Selma, duyacak kız. Kalbini kırma garibin. Kalbi kırılırmış düşündüğü şeye bak. Selma'nın kalbi, Selma'nın hayalleri kimsenin umrunda değil. Ama peri padişahının kızı gibi yan gelip yatan sümsük üzülmesin diye herkes seferber oluyor. Kız ne yapsın Selma? Yardım etmek, bir işe yaramak için koşturup duruyoruz zavallı. Aman. Aman eksik olsun onu koşturması. Allah muhtaç etmesin. Yakında bir torun versinler kucağına da. <gülüyor> Görürüm seni o zaman. Bunun doğuracağı çocuktan da ne hayır gelecekse bize. Kayhan'ın gözü Elif'ten başkasını görmüyor Selma. Duymasın bu söylediklerini. Duyarsa duysun. Umrumdaydı sanki. Bebeğimizi gördün mü Kayhan? Bana göstermiyorlar. Gördüm Elif, gördüm. Bunları düşünüp de yorma kendini ne olursun. Dinlenmen gerek. Anneme soruyorum ama bir şey söylemiyor. Kime benziyor? Bilmem ki. İkimize de benziyor aslında. Ufacık bir oğlan işte. Yorma kendini kızım, birazdan doktorun da gelecek zaten. Onun da konuşacakları varmış seninle. Hepiniz benden bir şey saklıyorsunuz Kaya. Yengem çocuğu görmeye gittikten sonra bir daha uğramadı odaya. Annem sürekli geçiştirmeye çalışıyor. Ne olur saklama benden. Bir şey mi oldu bebeğimize? Bir şey söylemek için çok erken Elif. Canını sıkma hemen. Uzun uzun anlattı doktor. Düzelme olasılığı varmış en azından. Ben de göreyim o zaman çocuğumu. Koluma gir Kayhan. Götür beni kuvezlerin olduğu yere. Aa şaşırdın mı kızım sen dur. <gülüyor> ne olur yat Elif. Birazdan bebek hemşiresiyle birlikte gelecek doktor. Ne dekilip duruyorsun öyle kapının arkasında anne? Gelsene buraya. Bir şeyler söyle en azından. Burada mı yengem? Yenge... ...söyle ne olursun. Nasıldı bebek? <gülüyor> ne söyleyeyim kızım? Allah'ın verdiği bir can işte. Dua etmekten başka yapacak ne kaldı ki bize? <Gülüyor> Elif uyan sana. Kalk, bebek ağlıyor yine. Daha şimdi altını değiştirdim karnı. Ee, acıkmıştır belki. Neme de Ne yapsak yine? ki? <gülüyor> Annenleri uyandıracak yine. Şu pikenin üstüne koyup sallayalım mı? Daha yarım saat önce salladık ya... ...ölüyorum uykusuzluktan. Kötülamadınız mı hala çocuğu? <gülüyor> Al işte, uyandı annem annemde. Gülüyor musun sen de? Karnı doyan çocuk böyle ağlama doğru. Baban doyandı, yarın işe gidecek adam. Kalk, kalk da sallayalım şunu Kayhan. Sallayalım bakalım. Anlamıyorsunuz ki beni. Eczanelerde satılan şu hazır mamalardan alalım yarın. Onların kaç para olduğundan haberin var mı senin? Pirinç unu neyine yetmiyor şu yarım bebeğin? Böyle konuşma anne. Biliyorsun doktor üç yaşına gelince... ...bir dizi ameliyattan sonra düzeleceğini söyledi. Aman ne desem alınır oldunuz ikinizde. Ne haliniz varsa görün. Sustu. Annemin uyanmasını bekliyormuş anlaşılan. Of başımda öyle bir ağrıyor ki. Kayhan. Hı söyle. Doğumdan sonra taşınacaktık hani... Hatırladın mı? Hmm, hatırladım hatırlamasına da... ...başka ev açmaya paramız yeter mi bilmiyorum. Dükkanın borçları bitmedi mi daha? Borç mu kalır şimdiye kadar? Bir seneden fazla oldu o borcu bitireli. Hiç mi para biriktiremedin o zamandan beri? E, elime ne geçerse eve bırakıyorum, bilmiyor musun? Annem de hepsi. Üç beş kuruş da bankaya yatırsaydın keşke. Yine buralarda bir ev tutardık... ...onları da rahatsız ediyoruz. Daha bu bir şey değil. Asıl çocuk büyüyünce ne olacak düşünsene. Hı hı, haklısın. Bir müddet kazancımızı kendimize ayıralım en iyisi. Hı, i̇yi de kiraladığımız evi nasıl döşeyeceğiz Elif? Bir başımıza olduktan sonra eşyanın ne önemi var ki? Kuru yerde de yatarız gerekirse. Bu günlerde işlerin kötüleşti bakıyorum Kayhan. Yok iyidir çok şükür. Veresiye mi başladın yoksa? Bizim işte veresiye olur mu anne? Kullandığımız parçaların fiyatı her gün değişiyor. Niye sordun? Para getirmez oldun da eve. Yemekte de mi para meselesi konuşacağız sanım. Bir şu sofranın başı var işte rahat ettiğimiz. Sana göre mesele ne ki? Bu ev nasıl çekip çevriliyor umurunda mı senin? Umrumda olmasa da ne değişecek Selma? Elime geçen bütün parayı vermiyor muyum sana? He? Daha ne sık boğaz ediyorsun oğlanı? İki gün önce vermedim mi aylığın eline? Oradan harca Baba ben de söylemek için zamanını bekliyordum zaten. Ee, biz de kendimize bir ev kiralamayı düşünüyorduk. Ne? Bu akıllar hep... ...kızdan çıkıyor değil mi? Neyinize yetmiyormuş bu ev? Anne birlikte karar verdik. Ee, çocuk da var. Şimdiden uyutmuyor sizi geceleri. Ee, büyüyecek daha. Neresinden belli bu çocuğun büyüyeceği oğlum? Bu kızın aklına kalırsa... ...iki gün yaşamaz bu oğlan haberin olsun. Hamileken hiç dikkat etmedi kendine. O kadar söyledim... ...kendini yorma, ağır kaldırma... ...yemene içmene dikkat et diye. Yeter, yeter artık. Evlendiğim günden beri sustum, dayandım. Bir huzursuzluk çıkmasın dedim ama yeter. Bu çocuk... ...sırf bu yakın akraba evliliği yüzünden sakat doğdu. Anladınız mı? Sırf bu yüzden. <gülüyor> elif! Elif dur! Elif! Ağzından çıkanlara dikkat et Selma. O benim de gelinim. Huzursuzluk çıkmasın istemiş. İstemese bir şey olacaktı sanki. Sus artık! ...evlerine konabilmek için ufacık bebeklerin sakat kalabileceğini bile bile evlendirdi kekizini. Sus, hiç dinlemedin mi? mı? Sus! Saatlerdir mutfaktasın Elif Yapayapa yapa bir tas tarhana çorbası mı yaptın yoksa? Fasulyeyi ocağa koydum Pilavı da kayhanın gelişine yakın pişireyim diyorum Çamaşır iplerine sıralamışsın yine çocuğun bezlerini Ne anne Toz sabunla ova ova yıkadım hepsini Çocuğu da bütün gün uyutuyorsun sabaha kadar ağlıyor ondan sonra Tansiyonum çıktı uykusuzluktan. Her fedakarlığı yapıyorum Yine de memnun değilsiniz ikinizde Memnun olmasak bunca zaman birlikte oturur muyduk yenge? Sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Hepsi bu. Bir anne dersin bir yenge dersin. Ben de şaşırdım ne olduğumu. Tencerenin ağzına kadar doldurmuşsun yemeği. Salçalı yağlı sular batırmış bütün ocağa haberin var mı? Pişince silecektim. Büyük tencereleri kullanmak istemedim. Geçen gün kızdın çünkü. Aç şu tencerenin kapağını da yağına tuzuna bir bakayım önce. Ama ne bu kızım kıtlık yemeği gibi. Hiç salça koymadın mı sen buna? Durusu suya fasulye piştiği nerede görülmüş? Salça kalmamıştı. Evdekini koydum ama... Bakkaldan almak da mı gelmedi aklına? Koş da getir hemen. Param kalmadı da... ...bugünlük evdeki salçayla idare edelim demiştim. Kayhan para bırakmadı mı sana? Üç aylık çocuğun altına sürmek için... ...yağ alacak parayı buluyorsun da... ...yemeklik parayı mı esirgiyorsun kocamdan? ...yeteceğini düşünmüştüm. Açtır bir veresiye hesabı... ...yazdır kocanın adına. Ayrı ev açtıracak kadar aklım var da... ...veresiye hesabı açtırmaya mı çalışmıyor kafan? Versin paraları Selma... ...yip içip yan gelip yatın öyle mi? Ah oh, ne ala memleket! Böyle yağlı bir kapıda... ...biz bulsak kendimizi... <Gülüyor> geldi kayhan. Bu saatlere kadar çalışıyor çocuk. Yok, gözünü seveyim yine bir şey söyleyip canını sıkma çocuğun. Elif Hanım yatıp uyusun. Kocasının kapısını açmak bile bana düşsün sonra. Elif uyudu mu yoksa? Ondaki keyif kimde var. Yemeği yer yemez yatıyor hanımefendi. Canını sıkacak bir şey mi söyledin anne? Aman haddimize mi düşmüş? Baban bir yandan, sen bir yandan şımartın bakalım. ...tam istediğimiz gibi bir ev buldum bugün. Ev mi? Ah, oğlum... ...tutturdunuz ayrı bir ev diye. Burası neyinize yetmiyor ki siz? Yok anne... ...aynı evde yaşamamız olacak şey değil. Evde tuttum zaten. Altı aylık kirasını peşin verdim hem de. E, çok erken olmadı mı Kayhan? Tam zamanıydı baba. Amcamlar da memnun olur haberi alınca. Orhan'ı ziyarete geldiklerinde... ...kalacak yerleri olur. Bize danışan bile yok. Nereye gidiyorsun sen öyle? Elif'i uyandıracağım. Bir an önce haberi olsun onunla. Keyfini kaçırma oğlanın. Görüyorsun çatlasan da patlasan da bizden ayrılmaya kararlı. Ne hali varsa görsün ikisi de. Karışmıyorum bundan böyle. Elif odada yok. Ne? Her yere baktım yok. Yok mu? Ne diyorsun Kayhan? Nereye gidecek ki bu saat? Odasının penceresi açık. Oradan çıkmış olmalı. Görün işte. ...görün hala uslanmadı. Aklına eseni yapıyor bu kız. Anne bir şeyler söyleyip canını sıkmadın Elif'in değil mi? Ay, bir şey söylemedim ama eve dönsün ben söyleyeceğimi bilirim o zaman. E, gel biz şöyle bir mahalleye dolaşalım kayın. Dolaşın ya. Dolaşın. Gelinin kötüsü böyle eder işte adamı. Kocasını da dolandırır peşinde... ...kayın babasını da. Nereye gider ki bu kız Bakmadığımız yer kalmadı Üzerine kalın bir giysi alsa Uzağa gitti diyeceğim ama Mantosu da ayakkabısı da evde baba Komşulardan da bir gören yok ki oğlum Kahvedekilere bile sordum Kimse görmemiş işte Bir gören olsa çıkıp söylemez mi Ah Hep Selma'nın dili yüzünden bunlar Başına bir iş gelmeden bulsaydık Dur hele. ...sen de duyuyor musun? E, parktan geliyor olmalı. E, biri sallanıyor sanki. Ya, rüzgardandır. Bu soğukta kim salıncağı biner ki? E, bakmadığımız tek yer çocuk parkı kaldı baba. E, i̇stersen sen bekle, ben bir gidip bakayım oraya da. <gülüyor> e, dur, dur, dur. Bekle, ben de geliyorum. Tamam. Bir de birbirimizi kaybetmeyelim bu karanlıklar. <gülüyor> ah. ah. Şu, ah. Şu taraftan geliyor ses işte. Bak, biri sallanıyor. Hem de, hem de galiba Elif bu baba Koşmasana oğlum yavaş ah. Ah. Ah. Ah. Elif Elif Baksana suratına Bir şeyler söyle Elif Bak, bak ben geldim Kayhan Seni tanıyacak hali yok oğlum Elinden tutacağız da yürmeden durduralım suçlanacağı. Elif, ee, baba, gözleri gözleri hiç görmüyormuş gibi. Şu baltoyu iyice saralım daha önce. Buz gibi her ya. Bu havada nereden aklına geldiyse salıncağa bilmek. Bilmem ki. Kayhan. Seneli. Üzülme. Daha iyiyim artık. Çok şükür, çok şükür. E, Elif, e, sana müjde'm var. E, bak dinle. E, bir ev tuttum. Ayrı oturacağız artık. Kendi yuvamız olacak. Sen, ben ve yavrumuz. E, ne zaman istersen taşınırız. E, i̇stersen hemen yarın. Elif. E, duydun mu beni? Bu salıncak denen şey pek hoşuma gitmedi. Biliyor musun? Başını döndürüyor insanın. Ah. Ben Taşim Yanar'ın yazdığı Salıncak adlı oyunumuzun beşinci ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.